Zikir ehline sorun kitabımızdan. Bugün farklı bir konu göreceğiz. 273. sayfa. Açın 273. sayfa. <gülüyor> Biz El Cami'i Fi Talebil İlmi Şerif isimli kitabın derslerinde Men amil amelen Kim bizim yapmadığımız bir işi şey yaparsa o merduttur, o iş merduttur hadisini görürken dedik ki ve her zaman şunu diyeceğiz Bizim için asla vazgeçmeyeceğimiz iki esas vardır Asla vazgeçmeyeceğimiz İnsanlarla dostluk ve düşmanlarımızın Üzerine bina edildiği iki temel esas vardır Bir itikattır iki menheçtir Aynı itikatta olmak Birileriyle bizim kardeş olmamızı sağlayabilir ama Eğer o kardeşlerle Farklı menheç üzerindeysek bu kardeşlik sadece İslam'ın zaruri kıldığı kardeşlik mertebesinden öteye gitmez. Kendilerine karşı bir velayetimiz veya kendilerinin bize karşı bir velayetin olması mümkün değildir. Çünkü biz akideyi ve menheci bir kabul ediyoruz. Akide la ilahe illallahsa, ise menheci Resulullah'tır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Herhangi ikisinden birinin farklılığı ikisinden birinin birinin Üzerinde yapılan hata diğerini etkileyecektir. Ne yapacaktır? Diğerini etkileyecektir. İtikadi bir sapma varsa bu menheci sapmayı beraberinde getirecektir. Menheci bir sapma varsa bu da itikadi bir sapmayı beraberinde getirecektir. İtikatla kastımız sadece Allah'a ibadet etmek, Allah'tan gayrısına ibadet reddetmektir. Menheciyle kastımız ise bu biraz önce bahsettiğimiz itikadı insanlara nasıl sunacağız bir... Nereden başlayacağız iki, kimlere anlatacağız üç, tepkiler baskılar karşısında nasıl bir tavır alacağız dört ve buna benzer soruları içerisine alan Allah'ın dinine davet metodudur. Menhecil'e kastımız nedir? Allah'ın dinine davet metodu. Bu metot nasıl olmalıdır? Biz bunun da sünnete dayanması gerektiğini iddia ediyoruz. Namazın, orucun, haccın, zekatın sünnete dayanması gerektiği gibi, menhecin de neye dayanması gerekir? Sünnete mutlak surette dayanması gerekir. Menhecin sünnete mutlak surette dayanması gerekir. Sünnet üzere olmayan bir davet metodu bid'at olacaktır, bereketli olmayacaktır. Bugünkü işleyeceğimiz konu bununla ilgili gizlilik ve gizlenmenin hükmü. İslam'da gizlilik nedir? Gizlenmek var mıdır? Hemen şunu söyleyeyim. İslam'da gizlilik ve gizlenmek Tamamen stratejik Bir olgudur yani strateji Gereği bazen başında bazen Sonunda bazen ortasında Ne yaparsın bir gizlilik Ortaya koyarsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Davetinin başında bir gizlilik Ortaya koymuştur Ashab-ı kef davetinin sonunda Ortaya koymuştur Davetin başında apaçık bir Şekilde ortaya koymuşlardır hiç gizlenmemiş, hiç saklanma gereği duymamışlardır. Kur'an'ın anlattığı bilgiyle, Kur'an'ın dışında İsrail İsrailli karıştırmıyoruz Kur'an'da onlar izgamu fakalı rabbuna rabbu sâma watu el arteymiştir. Daveti ortaya koyduktan sonra da gitmiş gizlenmişlerdir mağarada. Nuh aleyhisselam Rabbim onları açık açık da davet ettim, gizli gizli de davet ettim demiş. Her iki metodu da uygulamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetinin başında gizlilik uygulamış davetin sonlarına doğru uygulamamıştır açığa çıkarmıştır demek ki gizlilik belli bir zaman dilimine has değildir İslami hareketin ihtiyaç hissettiğinde kendisine baş vurabileceği bir sığınaktır İslami hareket ihtiyaç hissederse ne yapar ee, Gizle devam eder gizliliğin sebebi unutmayın. Hiçbir zaman gizlilik sebebi. Hiçbir zaman fertlerin nefsini korumak değildir. Ne değildir? Nefsini korumak değildir. Mesela biz on kişiyiz, kardeşler. Biz gizlilik daha gizlilik yapalım. Çünkü bu adamlar bizi yakalıyorlar, atıyorlar, cezaevine atıyorlar. Parçalıyorlar, öldürüyorlar, kesiyorlar, sürüyorlar. O yüzden gizlilik yapalım. Gizliliğin amacı bu değildir. Amaç bu olmadığı için gerekli ve yeterli gücü ulaştıktan sonra artık gizliliği bırakıyoruz gibi bir söylem de boş bir söylemdir. Amaç bu değil ki. Amaç güçlenmek değil ki. Amaç sayısal çoğunluk değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk üç yıl gizlilikti değil mi? Gizlilik dönemi bittikten sonra yeterli sayısal güce sahip miydi? Yok. Yeterli sayısal güce sahip değildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki gizlilik bazen davetin başında bazen davetin sonunda yapılır. Eğer gizlilik sayısal bir güce yeterli miktarda sayısal bir güce sahip olmak ise niye davetin sonunda yapılsın ki? Niçin? Ne Davetin sonunda yapılsın ki? Bu bir. Bir başka nokta. Gizlilik kardeşler, söylemin gizlenmesi asla değildir. Ne değildir? Söylemin gizlenmesi değil, sadece ve sadece teşkilatın gizlenmesi, yapılan fiillerin, amellerin gizlenmesi. Yani biz şimdi medrese çalışması yapıyoruz. Tabii bizim tarih boyunca hiç gizlilik gibi bir 2001 yılına kadar gizlilik yaptık biz. Yani o zaman sakalımız bile yoktu bizim. Çok daha önce yani e, 92'de yok 74, 16 ekle 74 80 90. 90'da 91, 92 yıllarında aşırı bir gizlilik yapıyorduk. selam Aleyküm bile demiyorduk kimseye biz. Mescitlerde namaz kılarken ellerimizi göbeğimizin altında bağlıyorduk. Tam kot pantolon, tişört yani bu toplumun normal gençleri nasıl giyinirse öyle giyinmeye çalışıyorduk. Bir kitap taşıyorsak üzerine şeyle taşıyorduk. Eee Kaplıyorduk kasteyle dini kitap oldu belli olmasın diye. Ben bir yıl boyunca yanımda sırada bir arkadaş oturdum. O da hafızdı ismi Mustafa'ydı. Yan yana oturduk bir yıl boyunca. O da bizim cemaattenmiş benim haberim yoktu. Öyle bir gizlilik uygulanıyordu ki aynı cemaatten olduğumuz kişiyle birbirimizden haberimiz yok yani. Birbirimizden haberimiz yok. O da bizim demiş Yazın kampa gitmiştik bir kaç kılıp orada gördüm ben bizim cemaatten olduğunu. Tamam. Hiç kimse İslam anlatmazdık. Hiç kimse İslam anlatmazdık. Sadece çok bilinen böyle bilinen kişi olacak, akraban olacak, annem baban olacak. Bunu da cemaate bildireceğin özelliklerini yazacaksın. Karakterini, huyunun, suyunu yazacaksın. Cemaat uygun görürse seni ortam sağlayacaksın. Cemaatin seçtiği kişiler o kişiye tebliğ edecek. Bu şartlarla tebliğ edilirdi. O dönemlerde gizlilik uyguladık. Daha sonra 2000'den sonra, 2001'den sonra hiçbir şekilde gizlilik uygulamadık. Diyelim ki biz şimdi gizlilik uyguluyoruz. Gizlilik yapıyoruz. Dersler aynen devam edecek. Dersler aynı şekilde YouTube'da yayınlanacak. Dersler aynı şekilde içerik aynı kalacak. Tevhid aynı kalacak. La ilayıl aynı kalacak. Benim kime ders verdiğim bilinmeyecek. Gizlilik bu şekilde olur. Anlaşıldı mı? Hangi günler ders verdiğim bilinmeyecek. Nerede ders verdiğim bilinmeyecek. Bu dersi alanlar kimler? Onlar bilinmeyecek. Yani yapı gizlenecek. Gizlilik budur. Tabii bizim böyle bir gayemiz yok değil mi? Adamlar çıkıp geliyor siz burada ne yapıyorsunuz diye. Yani oturalı üç gün oldu dördüncü gün çıktı geldiler. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Bir faaliyetten bulunuyorsunuz diye. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ha gizlilik bir fertleri korumak için değildir. İki gizlilik teşkilatı gizlemektir. Yapılan çalışmaları gizlemektir. Ama söylemi gizlemek değildir. Üç Gizliğin asıl sebebi çekirdek bir kadronun kurulmasıdır. Yani temelin atılmasıdır. Gizliğin asıl sebebi nedir? Temelin atılmasıdır. Biz gizlilikle ilgili bu kadar şey söyleyelim. Mesela gizlilik yapacağız apaçık bir şekilde 98'de Kur'an'i çağrı diye bir dergi çıkarmıştık. 98 yılında Kur'an'i çağrı diye bir dergi çıkarmıştık. Orada tevhidin tebliği diye bir yazı yazmıştık. Orada söylediğim sözleri şimdi aynen tekrar diyorum. Ey toplumumuz Allah'a şirk koşmayın demek sarih bir davet değildir mübin bir davet değildir. Adam anlamıyor ki şirk nedir anlamıyor ki. Adam Allah'a şirk koşmak ile ne anlıyor patatesi ibadet etmeyi anlıyor. Ortaya bir taş vardı ona secde ederse şirkten bunu anlıyor. Orada dedik ki biz o dergide biz ey kavmimiz Allah'a koşmayın diyerek kapalı tebliğde bulunmayacağız. Çünkü bu caiz olmayan tebliğdir. Mübin tebliğ şudur. Ey kavmimiz her 3 yaş her üç 5 yılda bir her 3-5 yılda bir hakimiyet yetkisini yöneticilerinize ve liderlerinize vererek hakimiyet yetkisini Allah'tan karşısına vererek ona şirk koşmayın işte açık tebliğ budur ey toplumumuz müşriklerden ve tağutlardan beri olun sadece bu açık tebliğ değildir ey toplumumuz Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyen demokratlardan Allah'ın hakimiyetini iptal eden parlamenterlerden Allah'ın yasasının üzerine yeni yasaların konduğu parlamentodan ve yöneticilerimizin teberri edin bunlar tağutlardır bunlar bu çağın putlarıdır diyerek apaçık de bulunacağız dedik apaçık tebliğ nedir gizlilik nedir apaçık tebliğ nedir gizlilik nedir apaçık tebliğ işte söylemin açık bir şekilde ortaya konulmasıdır gizliliğe aykırı değildir ne değildir gizliliğe aykırı değildir gizlilik ise söylemde değil teşkilatsal yapıdadır biraz önce söylediğim gibi bu bir bir de gizlilik döneminde genele yönelik bir tebliğ ve davet yoktur. Gizlilik döneminde ne yoktur? Genele yönelik bir davet ve tebliğ yoktur. Hani ben biraz önce gizlilik yaptığımızı düşünün. Aynı şekilde derslerimiz devam edecek dedim ya. Bunu genel değil özel olarak algılayın. Bunu ne yapın? Özel olarak algılayın. Gizlilik döneminde Toplumsal tebliğ yoktur sert fert tebliğ vardır Tek kişiye tebliğ yapılır Çünkü amaç nedir amaç yapıyor korumaktır Gizlilik ilgili söyleyeceğimiz bu kadar bizim Şimdi soru neymiş bakalım Şeyh Ebu Velid el-Maktis'i buna cevap veriyor Biz Gazze Selefileriyiz Selefiler dünyanın her tarafında nedir? Gariptir Gazze'de de Selefi olmak suçtur şu an Türkiye'de de Selefi olmak suçtur ee, <gülüyor> Azerbaycan'da da Selefi olmak suçtur İşte İran'da da Selefi olmak suçtur Irak'ta da Selefi olmak suçtur Selefi olduğun zaman ne yaparsın? Ee, idamı boylarsın. Bir birçok ülkede Suriye'de uzun saat mesela Selefiler Yani tevhid ehli Selefiler uzun sakal koymazlardı Ceplerine sigara taşırlardı İstihbarat filan gördükler zaman hemen çıkartır Bir tane yakmak için veya ellerinde yanıyormuş gibi tutmak için Çünkü istihbarat biliyor ki selefiler sıkara işmez Selefi olduğunu açı açıksın Ben e, Selefi Olmadığımı ispat edemedim Suriye'de Adam Dedi sen selefisin bak paçan kısa dedi istihbarat Patçan yani Pantolonun paçası kısa sen selefisin Dedi ve sınırlı şey etmişlerdi beni. Selefi olmak dünyanın her tarafında suçtur. Başımıza gelen sıkıntılar biliyorsunuz diyor. Eziyetler, tutuklamalar, işkenceler ve daha neler neler. Bildiğiniz üzere Ebu Nur el-Maktisi camileri savunan yiğitler, yiğit kimseler kalmayınca gelecekte Selefiler gizli hareket edecekler demişti. Ebu Nur el-Maktisi bu İbn-i Teymiye Mescidi'nin imamıydı. Biliyor musunuz o mescidi? Filistin'de Gazze'de İbn-i Teymiye Mescidi. Kim bastı o mescidi? Bas. Hamas bastı, evet. Hamas bastı orada Müslümanlarını ne yaptı? Ee, şehit etti. Selefi cihada mensup alimler, işte Ebu Münzreş Şankıti gibi, Ebu Muhammed'in Maksı gibi alimler... O güne kadar Hamas'a sert ifadelerde bulunmamışlardı. Hamas'ı tekfir etmelerine rağmen o güne kadar bu tekfirlerini açığa çıkarmamışlardı. Ne zaman Hamas e, Gazze'de Tevhid ve Cihat cemaatine saldırdı? Ne zaman ki Hamas Gazze'de Tevhid ve Cihat cemaatinin e, emirini, imamını, fertlerini öldürdü? İşte o gün hepsi açık ve sarih bir şekilde ne yaptılar? Hamas'ı tekfir ettiler. Hamas'ı tekfir ettiler. Hatta o Hamas'ı tekfir ettikleri yazıları da ben tercüme etmiştim. Şehadet Info'da yayınlamıştım. Ortada bayağı bir karışmış. Yani tekfir ediyorum mu, etmiyorum mu diye adam apaçık bir şekilde tekfire dönelim. Yani apaçık bir şekilde tekfir ediyor. Evet. Ebunur el-Maktisi ne demişti? Camileri savunan yiğit kimse kalmayınca gerekçe gelecekte Selefiler gizli hareket edecek. Ha bakın başta söyledik. Demek ki gizlilik bazen başta, bazen sonda, bazı illerde olabilirmiş. Tamam şu an Türkiye'de herhangi bir gizliğe gerek yok. Yani siz bir mescitte oturunuz ders yapıyorsunuz diye ben Konya için konuşuyorum. Başka illerde başka olabilir. Hiç kimse gelip de niye bu mescitte oturuyorsunuz? Niye siz işte cuma namazı kılıyorsunuz? Niye şu evde ders? Kimse bir şey demiyor. Taşkınlık yapılmadan sürece Gereksizlik yapılmadığı sürece Dengesizlik yapılmadığı sürece Türkiye'de daha doğrusu Konya'da Kimse karışmıyor ha, Belki ileride Aynı Ebu Nur el -Maksin Dediği gibi Selefi hareket Türkiye'de de sığınmak zorunda kalabilir Buna mukabil İslam tarihi Boyunca İslam'a davet eden Kimselerin şartlar uygun olduğu Zaman davetlerini açıktan yaptığını biliyoruz Abdullah İbni Mesud Ebu Zer el-Kıfari ve daha öncesinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Mesela gizlilik döneminde dahi Abdullah İbni Mesut çıktı ne yaptı? Rahman suresini okudu. Ebu Zeril Kıfari çıktı gizlilik döneminde çıktı la ilahe illallah dedi. Bunlar gizli aykırı mıdır? Değildir. Tevhidi gizlilik döneminde dahi apaçık bir şekilde aykırmak gizli aykırı değildir. Ama Darül Erkam'ın yerini göstermek orada neler yapılıyor insanlara bahsetmek oraya gidip çıkanları insanlara bildirmek gizli aykırıdır işte oldu mu tamam gizlilik ve gizlenmek hangi konularda caizdir menheci plan ve programlarda kapsar mı menheci plan ve programlarda kapsar bak bu önemli gizlilik menheci de var mıdır yok mudur bu önemli bakın Türkiye'den böyle bir soru hiçbir zaman gelmedi ben 30 yıldır bu işin içindeyim. Bana günde 150 tane soru geliyor. Böyle bir soru gelmedi. Bu Gazze'den gelmiş. Başka bir husa. Sorunun dışında bir husa. Bu soruyu yazanın düşünce yapısını ve duygu yapısını çözmeye çalışın. Dinini davet etmek istiyor. Ama bu davetin şerî esaslara uygun yapılması gerektiğini, sünneta uygun yapılması gerektiğini biliyor acaba gizlilik yaparsam sünnete aykırı mı davet ederim? Ya da açık tebliğ edersem sünnete aykırı mı davet ederim? Bu duygu içinde değil mi? Yani menheç endişesi yaşıyor. Ne yaşıyor? Menhece uyup uymama endişesi yaşıyor bu adam. Tamam mı? Bizim Türkiye'de menheç diye bir kavram hiç duyulmadı bile. Millet benle dalga geçiyor ya bir şey uydurmuş menheş menheş diye onunla insanları tekfere dürflendi. Millet bununla dalga geçiyor olsun yani 30 yıl önce 20 yıl önce de hakimiyet Allah'ındır dediğimiz zaman dalga geçiyorlardı. Şimdi hepsi hakimiyetin Allah'a ait olduğuna iman etti. Allah'ın büyük bir kitle iman etti. 20 yıl sonra da bu menheş meselesi güzelce oturacak. Ama bakın anlatmaya çalıştığımızı anlıyor musunuz? Adam bununla ilgili soru soruyor niye sorar? Mesela abdestle ilgili niye soru sorarsın? Abdestim kabul oluyor mu? Olmuyor mu? Böyle bir endişem vardır. Bunu öğrenmek için abdestle ilgili ne yaparsın? Soru sorarsın değil mi? Bunu öğrenmek için soru sorarsın. İşte aynı şekilde adamın menheşle ilgili derdi var bunu soruyor. Yoksa sadece belirli zamanlarda ve belirli konular için mi geçerlidir gizlilik? Diğer taraftan fikrimizi ve akademimizi açığa vurmamız ve insanları açıdan davet etmemiz vacip midir? Yoksa bu görev kişilerin güç yetirebilmesine göre değişir mi? Kişinin gücüne mi bağlıdır? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor dedin? Kimimizin bir amele yapmadığı bir zaman yapmadığı bir amele yaparsa ondan abladık edilmişler. Evet. Şimdi cevap geliyor. Bakalım cevapta ne diyecek? Hamd Allah'a mahsutur. Salatü selam Allah razı üzerine olsun. Allah Subhane ve Teala faydalı ilim peşinde koştuğun için istek ve gayretini artırsın. Bize ve sizlere salih ameler işlemeyi nasip etsin. Allahümme amin. Değerli kardeşim. Öncelikle belirteyim ki Allah Subhane ve Teala'nın yoluna davet etmek selef-i salihinin menecidir. Basiretli, doğru ve güzel bir şekilde Allah Subhane ve Teala'ya davet etmek hayatın vazgeçilmez zaruretlerindendir. İnsanın davet olan ihtiyacı yeme ve içmeye duyduğu ihtiyaçtan çok daha fazladır. Allah'ın dinine yardım en güzel şeyle neyle olur? Davet olur. Ya yüllezine emelü intansurullah yansur kum siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Devamında وَوِذَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Siz Allah'ın dinine iyi dinleyin, davet ederseniz yani Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah sizin ayaklarınız sabit var. Sebatın şartı nedir? Davettir. Biz diyoruz ki İslam'da en ağır, en zor olan emirlerden bir tanesi sebattır. Çünkü 19 yıl, 20 yıl, 30 yıl boyunca davet tebliğ işlerine bulunup da ayağa kayan nice insanlar tanıyoruz biz bu ayağa kaymanın sebebi nedir tamam mı sebatsızlıktır sebatın en önemli faktörü nedir sebatın en önemli faktörü nedir Allah'ın dine yardım etmektir yemek ve içmek yemesen içmesen susuz kalsan ibadetten kesilmezsin mürtet olmazsın ayağın kaymaz ama Allah'ın dine yardım etmezsen sebatsızlık ne yapacaktır seni eninde sonunda yoldan çıkartacaktır. Evet. İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğu, rahat ve huzuru davete bağlıdır. Allah'a davet etmenin vacip olduğu kitap ve sünnetten birçok delille sabittir. Sizden hayra çağıran veltekum minkum ummetun yedruhune ilel hayr ve emrune bil ma'ruf ve yenhevne alü lünkar Sizden hayra çağıran iyiliği emreden Közülükten nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte onlar. المفرحون, onlar kurtuluşa erenlerdir. De ki bu benim yorumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı ortaklarından tenzih ederiz. Ve ben ortak koşullar ve ben müşriklerden değilim diyor Yusuf suresi. Nahl suresi. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. bil hikmeti ve muayzetin hasene en güzel öğütle ve hikmetle çağır. Buradan iki tane şey çıkartacağız. Bir, Rabbinin yoluna çağır. Ud'u Rabbinin yoluna çağır diyor değil mi? Ha? ha. Demek ki bu vacipmiş. Emir geliyor. El amrı fil ucup. Emir ne bildirir? Ucubiyet bildirir. Emir geldi. Demek ki Rabbin yoluna davet etmek vacipmiş. İki nasıl yapılacağını söylüyor neyi söylüyor yes. nasıl yapılacağını söylüyor dikkat edin bu davetin nasıl yapılacağını Allah subhanahu bir şeyi niceliğini de belirtmişse o niceliğe uymak da nedir farzdır namaz kılın demiş namaz kılarken nasıl kılınacağını da söylemiş mi he Söylemiş, Resulü vasıtasıyla söylemiş, fark etmez. Allah'ın sözü neyse, Resulün sözü odur. Çünkü Resulü'ne bildiren de, Resulün sözü de Allah'ın sözüdür. Resulün sözü de nedir? <gülüyor> Namazı kılın demiş ve niceliğini nasıl kılacağımızı da söylemiş ya, ha o nasıl da vaciptir. İşte davet yapmayı söylemiş, nasıl davet yapılacağını da söylemiş, işte o da vaciptir. ...ve insanlarla en güzel şekilde... ...mücadele et diyor. Bir başka ayet, Rabbine davet et. Bir başka ayet, had suresi... ...Rabbine davet et. Bir başka ayet... ...işte onun için sen davet et... ...ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bak birçok ayet getirdi. Demek ki davet vaciptir. Davet vacipse ya ayni vaciptir... ...ya da kifai vaciptir. Yani ya farz ayn'dır ya da farz-ı Bu iki tabir aynıdır. Hani göre farz ayn, farz-ı kifaya vardır... Cumhurla göre aynı vacip kifai vacip vardır ve aynıdır. Tanımları aynıdır. Daha önceki derslerde aynı vacip kifai vacip veya farz-ı ayn farz-ı hakkında bilgi vermiştim. Neydi? Farz-ı ayn neydi? Farz-ı kifaye neydi? Herkes tek tek yapmak yapması gerekiyor. Herkes tek tek yapmak zorunda. Ey talebeler ne yapacaksınız? Ee, sabah akşam sabah akşam zikirlerini yapacaksınız. Sabah kalkınca ne yapacaksınız? Bu size her birinize. Yaptın mı yaptın? Yaptın mı yaptın? Yaptın mı yaptın? Sen yapmadın. Sen suçlusun. Yapmadığın için. Bu farz Farzı, farzı kifaye ise akşam yemeğini hazırlayın diyorum. Ben geleceğim. Siz beraber yemek yiyeceğiz. Akşam yemeğini ne yapın? Hazırlayın. Bu yaptıysa akşam yemeğini ben geldim neyi gördüm? Yemek hazır. Kimseye bir şey demem. Bu yaptıysa o yapmadıysa görev yerine gelmiştir. Yani onu yerine getirebilecek birkaç kişi o işi yaparsa... Diğerlerinin üzerinden sorumluluk kalkar. Akşam yemeğini bu arkadaşın tek başına yapma gücü yetmiyor. Uğraştı beceremedi. Ben geldim ne oldu yemek olmamış. İstediğimiz şekilde yemek olmamış. Ee, bunun üzerinden sorumluluk kalktı bu uğraştı. Sizin üzerinden sorumluluk kalkmaz hoca hepinize ne yapar fırça kayar. Anlaşıldı mı? Ha, Kaç kişi yapıyor? Üç kişi lazım akşam yemeği için. Üç kişi yaptı. Yeterim ihtidarınca kişi yaptı Hoca geldi akşam hazırlanmış 5 kişiye niye yardım etmeniz Etmediniz demez çünkü 3 kişi gerekiyordu 3 kişi yapmış anlaşıldı değil mi? Ayni vacip denir buna Veya kifai vacip Veya farz aynı farzı kifaya denir Her iki tabir de aynıdır el cami derslerinde bu tabirler gelecek Devam ediyoruz şimdi Demek ki Emredildiğine göre nedir? Bu emir kesin Vardır dinde vaciptir Allah'ın dine Davet etmek bu ya ayni vaciptir Ya da kifai vaciptir. Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve ve ona tabi olan müminlerin Allah'a davet eden kimseler olduğunu beyan etmiştir. Hiç şüphesiz Resulullah'a tabi olmak ve onun yolundan yürümek tüm Müslümanlara vaciptir. Bak çok güzel bir şey değildi. Yusuf suresi 12. ayet. Bir önceki sayfada. Açın olayı. Onun tefsirini yapıyor ve çok güzel bir tefsir yapıyor. İşte bu benim yolumdur. Ben Allah'a davet ediyorum. Bana uyanlar da Allah'a davet ediyor. Ne diyor? Bana uyanlar da Allah'a davet ediyor ve biz basiret üzerindeyiz diyor. Basiret Allah'a davet ediyoruz. Bak tefsirine diyor ki Rasulullah ve ona tabi olan müminlerin Allah'a davet eden kimsenin olduğunu beğeniyor. Allah Taala Resulullah'a sıfat vermiş Resulullah'ın sıfatı neymiş Müminlere de bir sıfat vermiş Onların sıfatı neymiş Allah'ın yoluna tabi olmak Ama müminlere iki sıfat verdi Birinci sıfat Resulullah'a tabi olmak İkinci sıfat Allah'ın yoluna davet etmek Bak devamında diyor ki Resulullah'a tabi olmak ve onun yolundan yürümek Tüm Müslümanlara vaciptir Anladın ki Resulullah sizin için Allah'a varat gününe umanlar ve Allah'a çokça zikredenler için güzel bir örnektir. Alimler Allah'a davetin farz-ı kifaya olduğunu bildirmişlerdir. Allah'a davetin ne olduğunu farz-ı ayin değil, farz-ı kifaya yeterli miktarda birileri yaparsa diğerlerin üzerinden sorumluluk kalkar. Niçin bunda böyle demişler? Tartışmışlar bu konuyu, kimisi herkese vacip demiş. Kimisi herkese gücü mektarınca vacip demiş. Kimisi e, kifai vacip demiş. Üç tane görüş çıkmış. Allah'a davet üstünde kaç görüş çıkmış? Üç tane görüş çıkmış. Bunlardan bir tanesi herkese farz aydır ama gücü kadar. Bunlardan bir tanesi e, bazılarına farz aydır. Bazılarına şey fa, herkese farz aindir. Herkese farza gücü kadar bir de demişler Bazen farzayın bazen farz-ı kifaye'dir. Duruma göre değişir demişler. Tamam mı? Evet. Müslümanlar bunun delili de "Vel minkum İçinizden bir grup bunu yapsın diyor. Herkes değil. Demek ki farz-ı kifayenin tarifi neydi? Herkese değil, bir gruba. Yani gücü yeten kimselere verilen. Bak, minkum." Orada "minkum" içinizden bazıları. Herkese değilse bu farz-ı kifayedir. Güçlü olan görüşte budur. Evet. Müslümanlardan bir grup bu görevi yerine getirirse diğerlerin üzerinden sorumluluk kalkar Şunu söyleyeyim size Bugün Türkiye'de bu sorumluluk en çok hocalara aittir Özellikle sosyal medya yoluyla hocaların tevhidi davet tevhidi la ilahe illallah haykırması Avamın üzerinden sorumluluğu önemli ölçüde kaldırmaktadır Önemli ölçüde ne yapmaktadır? kaldırmaktadır. Tabi bu herkes üzerinden kaldırmaz sorumluluğu. Ama özellikle sosyal medya üzerinde çalışan hocaların, kardeşlerin la ilahe illallah haykırmaları, tevhidi anlatmaları nedir? Ee, avamın üzerinden sorumluluğu hafifletmektedir. Evet. Artık davet onlar için mühekked, sünnet, salih bir amir olur. Ha? Farza, kifaye, farza kifaye, senin üzerinde farzı aynlıktan düştüğü zaman sana farzı kifaye olduğu zaman senin onun yerine getirmen müekked sünnettir. Nedir? Müekked sünnettir. Sünneti müekkedtir. Yani bu üç kişi yeme hazırlıyor ya senin de onu yapman sana sünneti müekkedtir. Eceli kazandırır ama. Sana ne yapar? Büyük ecir kazandırır. Eğer insanlar daveti tamamen terk edilirse hepsi günahkar olur ve davet herkese vacip olur. Tamamen terk edilirse davet herkese vacip olur. Öyleyse her insan Gücü yettiğince, takati nispetince davete sarılmalıdır. Gücü yettiği kadar, takati nispetince ne yapmalıdır? Davete sarılmalıdır diyoruz. Evet. Günümüzde sahih menhece davet eden kimselerin sayısı oldukça az olduğundan dolayı insanların ihtiyacını karşılamıyor. Şimdi şu bizim karşıdaki komşulara gidin adamların internetten bile haberi yoktur. Sosyal medyadan bile haberi yoktur. Daha bir tane YouTube'a girip bir tane Tevhid el hocanın dersini dinlememişlerdir Ellerine bir tane tevhidle alakalı Bir kitap gelmemiştir belki de ha. ha, Demek ki bunlar Bilmiyor o arka mahalle bilmiyor Bu semt bilmiyorsa tevhidi Demek ki Herkesin üzerine belli bir sorumluluk vardır Karşılamamıyor yani herkese yetmiyor Tamam bir hoca çıkıyor İşte e, tevhidi Apaçık bir şekilde hayal kırıyor 100.000 bin görüntüleme alırsın. Ülkenin nüfusu 70 bin 80 milyon, 80 milyon da yüz bin ne demek? Demek ki ihtiyaç karşılanmıyor. Bu nedenle günümüzde sahih meneci davet etmek farz aynıdır diyor. Kim diyor bunu? Şeyh Abu Welteel Günümüzde sahih davete davette bulunmak, Allah'ın din insanlara davet etmek neymiş farzı aynımış. Sizleri de kapsıyor bu. Hepinizde farz aynı Evet Herkes gücü yettiği kadar bu farzı yerine getirmelidir. Hiç şüphesi Allah teala hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ayrıca ilmi gizlemekte de haramdır. İlmi gizlemek nedir? Haramdır. İlmin faziletine ulaşmanın birinci şartı neydi? Amel etmek ve anlatmak. Onu ne yapmak? Anlatmak. Onu anlatan alim en faziletli. Onunla amel eden ve onu anlatan alim en faziletli olan kimseydi. Onu gizlemekse neydi? Haramdı. Bunun delil de Bakara Suresi'nin 120 174. ve 159. ayetleri. indirdiğimiz apaçık deliller ve kitapta insanlara gösterdiğimiz hidayet onu gizleyenlere hem Allah lanet der, hem melekler lanet der, hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ve <gülüyor> Bütün lanet ediciler kim bunlar? Bütün lanet ediciler kimdir? İmam Mücahit ki yeryüzünün haşeratıdır diyor haşerat, haşerat Yeryüzündeki bu toprağın altında yaşayan Haşerat veya hayvanlardır diyor Niçin? Niçin lanet ediyorlar? Çünkü bu belamlar ilmi tevhidi gizledikleri için yeryüzünde kuraklık baş gösterdi diyor Kuraklık baş gösterdiği için Bu hayvanlara haşeratı etkiledi Ve on bundan dolayı onlar susuz kalınca Bu belamlara ne yaptılar? lanet ettiler diyor Allah sizin belanızı versin sizin yüzünüzden biz ne yaptık e, susuz kaldık dedilerdi İmam Mücahit'in şeyi bu tefsiri Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir pahale değişenler yok mu işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ne onları temize çıkartır orada onlar için yakıcı bir azap vardır Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve la tectumune onu asla gizlemeyeceksiniz biraz önce davetten gizlilikten bahsettik ya ne dedik gizlilik söylemde değildir dedik niçin Allah subhanahu wa ta'la ait aldık gizlemeyeceksin Allah gizlemeyeceksin diyor sen ben gizlilik yapabilirim diyorsun tamam mı gizlemek ne demek ya onu bütünüyle ortaya koymamaktır ya da tamamen ortaya koymamaktır. Gizlemek budur. Lan bir şeyi bütünüyle olduğu gibi ortaya koymamaktır gizlemek. Bundan dolayı kızım sana söylüyorum gelinim sen anla şeklinde davet ve tebliğ yapmak bu dini gizlemektir. Tağutu reddetmek gerekir. Tağuttan sakınmamız gerekir. Tağutu inkar etmemiz gerekir. Tağutu inkar etmeden asla Müslüman olamayız şeklindeki bir davet mübin bir davet değildir bilakis bu dini gizlemektir niye açık açık söylemiyorsun ey insanlar günümüz yöneticileri tağuttur onları reddetmeden onların hukuk sistemini reddetmeden onların hakimiyetini reddetmeden onların parlamentosunu reddetmeden onların partilerini reddetmeden onların anayasalarını reddetmeden Müslüman olamazsın diye niçin konuşmuyorsun Allah subhane ve teala Mekke'de bu dini açıklarken bu dini beyan ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üstü kapalı bir şey mi vahyetti yoksa apaçık bir şekilde mi vahyetti Ebu Leheb'in iki eli kurusun dedi küfür önderlerini ismen zikretti işte o kafirin ve facirin ta kendisidir diyerek zamirlerle nokta atışı yaptı Kur'an-ı Kerim'de kafirlerle ilgili geçen zamirler nokta atışıdır ...o ayet indiği zaman... ...orada kime kafir dendi? Namaz... ...kılarken... ...namaz kılanı engelleyeni görmedin mi sen? O kişi bellidir ve Resulullah... ...bunu okuduğunda... ...herkes bilmektedir onun kim olduğunu. Bu kadar net, bu kadar seri ve bu kadar... ...açık ortaya konmuştur davet. Davet açık ortaya konmaktadır. Kim tevhid kitabı yazıyor da... Tevhid kitabının içinde kızım sana söylüyorum gelinim sen anla tarzda bir davet ortaya koyuyorsa Kim mikrofona çıktı insanların karşısına çıktı şirk koşmayın Tağut'u reddedin şirk koşarsanız ebedi cehennemlik olursunuz Tağut'u inkar etmeden mümin olamazsınız Tüm Resuller Tağut'u inkar etmekle gönderilmiştir Bunu tevhid etmiştir şeklinde bir davet ortaya koyduysa Vallahi ve vallahi o kimse bu dini gizlemiştir. O kimse Bakara suresi 159, Bakara suresi 174 ve Alim suresinin 180, Alimran suresinin 187. ayetinin kapsamındadır o kimse. Bugün cami imamlarına belam diyorsunuz. Belam diyorlar. Niçin? Hakkı gizle ve sen de gizliyorsun. Sen de açıkça ortaya koymuyorsun. Sen ortaya koyduğun haktan insanlar zaten bir şey anlamıyor ki. Sen ortaya koyduğun haktan insanlar ne tarih bir şey anlamıyorlar ki. Onda o da hiç koymuyor. O tamamını gizliyor. Sen tamamını ortaya koymayarak gizliyorsun. Bu arada ikisi arasında hiç farklı olmuyor. Evet. İlimi gizlemek haramdır. İlmi ortaya koymak gerekir. İnsanların en çok ihtiyaç hissettikleri ilimsel nedir? tevhid ilmidir. İnsanların muhtaç olduğu her ilim özellikle de ve tevhide, tevhide dair usullar açıklanmalı ve bildirilmelidir. Ta ki halka ulaşacak Rabbani alimleri bulunup farz-ı yerine getirilene kadar. Evet. Cemaatin yapısını ve fertlerini gizlemek ile Allah'ın dinine daveti gizlemeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Aynen bizim söylediğimiz söylüyor. Birincisinde sıkıntı ve baskılar arttığında gizlilere riayet etmek mümkündür. Burası önemli. Çizin altını sıkıntılar ve baskılar arttığında gizlilere riayet etmek önemlidir. Amaç nedir? Amaç o zemin temel sağlam yapıyı korumaktır. Amaç o zemini o temeli o sağlam yapıyı korumaktır. Ancak Allah'ın dine davetin bildirilmesi ve gizlenmemesi gerekir. Bakın bu iki cümle birbirine bağlı. Cümleyi şöyle okursak nedenlaştılar? Sıkıntılar ve baskılar arttığında dine davetin sıkıntılar ve baskılar arttığında gizliliğe riayet edilebilir ancak davetin bildirilmesi ve gizlenmemesi gerekir. Yani sıkıntı ve baskı arttığında da davet ne yapılması gerekir? Açısı ortaya konması gerekir. Aynı zamanda hak üzerinde durmaya gücü yetmeyen zayıf kimselerle kendilerine uyulan ilim erbabını birbirine ayırmak gerekir. Ha şimdi Hak üzerinde durma noktasında ilim ehliyle avamı da birbirine ayırmak gerekir. Birinci gruptakiler için takı yolunu tutmak caiz iken ilim ehli için hakkı söylemek ve bundan dolayı başa gelecek eziyetlere katlanmaktan başka bir yol yoktur. Yani bazen avam susabilir. Konuşmayabilir. Açıkça bir şey ortaya koymak zorunda değildir. Ama ilmehli ne yapmak zorundadır? İlmehli asla asla takiye yapmak. Onun için asla ne değildir? Caiz değildir. Takiye yapmak ona asla caiz değildir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakka ayıkırıyor. Tevhidi ilan ediyor ve Allah'ın dinine tebliğ ediyordu. Resulullah'ın tebliği gizli yapması caiz değildi. Çünkü o kendisine uyulan bir imamdı. Yine sahabilerden azimete sarılıp müşriklere Kur'an ulaştırmak için tebliğ açıtan yapanlar olduğu gibi imanını gizlemese de tebliği gizleyenler mevcut idi. Yani imanı gizlemiyor ama tebliğini gizliyordu. Gazze'deki kardeşlerimize gelince artık birebir sorunun yani genel açıklamaları yaptı. Şimdi birebir soruyla. Hamas hükümetine ikinci kez kolay bir av ve kolay bir lokma olmamak için bu işi gizli yapmaları gerekir. Amaç kolay lokma olmamak. Kolay av olmamak. Ancak bununla birlikte davetin gerekleri yerine getirilmeli ve insanlardan hiçbir bilgi gizlenmemelidir. Unutmamak gerekir ki gizlilik cemaatin yapısı ve faaliyetleri üzerinde olur. İnsanları Allah'ın dinine davet etmede gizlilik yoktur. Davette ne yoktur? Gizlilik yoktur. Bilakis gerekli tedbirleri alarak ve kontrol olarak davete sarılmak, tedbirli olarak davete sarılmak ve daveti yerine getirmek gerekir. Mesela tebliğ için kendisinden hayır beklenen şahıslar özenle seçilmeli. Daveti kabul etmesi ümit edilen ve karşı gelmeyecek, münakaşa etmeyecek kimseler belirlenmeli. Tebliğ için münasip vakit ve mekanlar gözetilmesi tedbirli olması gerekir. Yani gizlilik döneminde daveti kime ulaştıracaksın özenle seçmeye bakacaksın. Kabul edebilecek kimselere öneleceksin. Vakti uygun yapacaksın. Ulu orta tebliğ etmeyeceksin. Uygun zemin uygun mekan bulacaksın. Yani gizlilik bu noktadadır. Anlaşıldı mı? Bunun amacı nedir? Kolay av olmamaktır. Sonuç olarak davet esnasında dikkat edilmesi gereken usullar şunlardır. Bir, davet esnasında güzel bir üslupla hikmetli ve güzel sözler söylemek gerekir. İki, davet tedrici olarak yerine getirilmesi. Nasıl? Tedrici, aşama aşama. Üç, bilinen her bilgi herkese söylenmemelidir. Ali bin Ebi Talip insanlara anlayabilecekleri şeyleri söyleyiniz. Siz hiç Allah'ın ve Resul'ün yalanlanmasını arzueder misiniz?" demiştir. Yani adam anlayamayacağı bir şey söylersen adam inkar eder. Adam ne yapar onu? İnkar eder Oysa Allah var olsun inkar etmiş olur. Öncelikle en önemli konulardan başlanmalıdır. İnsanlar tevhidin tesinden bir haberken onlara ışık, cihat, el-kayde, Yemen, Suriye Bunları anlatmamalıdır. Adamlara ilk önce cihattan bahsediyor. akşam İslam devletinden bahsediyor. El-Kaide'den bahsediyor. Hizbut Tahrir'den bahsediyor. Hizbullah'tan bahsediyor. Gerek yok bunlara. İstişattan bahsediyor. Kendini patlatmaktan bahsediyor. Adam kesmeyi tartışıyor. Bir tanesi oturmuş müşrikle. İslam'da adam kesmek caiz mi değil mi? Ya sana ne? Sen ne bilirsin? Sen ne bilirsin ki bunu bir başkasını anlatıyorsun? Allah'tan kork, İnsanları ne için ifsad ediyorsun ki? Yani o kimse, o kimse. Ciharı da bilmesin, Yemen'i de bilmesin, Irağı da bilmesin. Afganistan'da bilmesin. Adam öldürmeyi de bilmesin, adam kesmeyi de bilmesin. Kendini patlatmayı da bilmesin. Gerek yok ona bu bilgiler farz değil, vacip değil, sünnet hiçbir şey değil. Ama o adam tevhid'i bilmezken ölürse o adam ebedi cehenneme gidecek. Allah'tan tanrır. İnsanlar yani tevhidin teziğine haber olmayan insanlara işte farklı farklı konulardan bahsetmek gerekmez hani size biraz önce şey dedim ya biz camideyken ellerimizi göbek altına bağlardık diye niye korktuğumuz için hayır kimse geldi niye böyle bağlıyorum demez ki tevhidin önüne ikinci bir konu geçmesin. tevhidin önüne geçmesin ben adama tebliğ edeceğim kardeş sana bir şeyler anlatacağım Allah'ın dini ya sen niye ellerini böyle bağlıyorsun? bak tevhidin önüne geçti ikinci bir konu geçti niye ellerini namazda kaldırıp indiriyorsun biz bunu yapmazdık. Tevhidin önüne ikinci bir konu geçmesin. Dikkat edin. Çok önemli bir cümle kuracağım. Bu cümleyi ezberleyin. Allah, Allah subhanahu Mekke'de 13 yıl boyunca tevhidin önüne geçmesin diye cihadı dahi farz kılmadı. Tevhidin önüne geçmesin diye tesettürü dahi farz kılmadı. Tevhidin önüne geçmesin diye zekatı dahi farz kılmadı. Tevhidin önüne geçmesin diye orucu farz kılmadı. Tevhidin önüne geçmesin diye haccı farz kılmadı. Bak. Mebaniler dahi tevhidin önüne geçmesin diye farz kılınmadı. E sen bugün Allah'tan kork yani tevhidin önüne adam kaçırmak, adam öldürmek yok kanimet, e, yok bilme bunları tartışıyorsun. Allah'tan korkmak gerekir yani. Evet. Davet esnasında bu şartlara riayet edilmez ise davetin istenen sonucu vermesi asla beklenmemelidir. Hatta insanın Allah'ın dinine karşı nefret duymalarına dahi Aynen işte bugün olduğu gibi sebep olabilir. Allah subhane ve teala tevfik Allah'tandır. Allah subhane ve teala yardımcınız olsun. Velhamdülillah Rabbil Alemin. cehade Dile getirilen inşallah inşallah.